Vitir namazını kılmayınca olur mu? Demiş. Yani bir eksiklik midir? Vitir namazı Hanefi mezhebine göre Müftabi olan görüş vaciptir. Vacip hmm. olan namaz ile farz olan namazın farkı nedir? Hanefi mezhebinde vacip namazlar ameli farzdır. Kasten terk edilemez. Hmm. Vacibin diğer bir ismi neymiş? Ameli farz. Yani ee, bu namaz kaza edilmelidir kılınmadığı takdirde. Biz hangi namazları kaza ediyoruz? Farz namazları. Evet. Başka? Vitir namazını kaza ediyoruz. Çünkü her ne kadar vacip ise de amelen farzdır bu. Yani farz gibi işlem görür. Şafii mezhebinde bu vitir namazı sünnettir. Bunu kılmayan kardeşim sünneti yapmamış. Sünneti kılmamış olur, sünneti müekkettir tabii, önemli bir sünnettir. Orada da aslında vacibe yakın bir anlam vardır diğer mezheplerde. Evet. Dolayısıyla vitir namazın kılınmaması büyük bir eksikliktir. Bunu yapmamak lazım.